Açık Radyo 94.9'u Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu Hocam ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresi olan acikradyo.com.tr'de Podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Leyla Aktay'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba. Evet, e, geçen hafta 17 Ağustos'un e, 16. yıl dönümü idi. Bölgede çeşitli etkinlikler düzenlendi. Biz de geçen haftaki programımızı bu konuya ayırmıştık. Evet. Bölgede <gülüyor> depremse de bir arkadaşımızla konuşmuştuk. Evet. Aynı zamanda da... E, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin... E, ...yayınlamış olduğu basın bildirisini dinleyicilerimize okumuştuk. Evet aradan 16 yıl geçti... Ee, tabii her tarafta yeni muhasebeler ee, bir e, ne, neredeyiz ne yapıyoruz? Konulu toplantılar. Anma etkinlikleri, özellikle depremzedelerin anma etkinlikleri bölgelerde, tam depremin gerçekleştiği 03'ü, 5 geçe e, gerçekleşen etkinlikler. Evet geçen haftada meyamızda e, deprem önemli bir yer tuttu. Ve hemen arkasından da bu hafta işte başka bir durumla, olayla karşı karşıya kaldık. Opa'da evet. ona yakın vatandaşımızın öldüğü bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bunu artık herhalde doğal felaketle demeyeceğiz. Evet yani o tartışılıyor çok, şimdi. Evet. Bir kere depremle mukayese edildiğinde işte bu tür felaketler doğal veya insan yapısı evet. nasıl dersek diyelim bir kere çok sık oluyor, evet. giderek de sıklığı artıyor. Artıyor, evet. işte malum bu sabah da Emir Madrid'in programında gayet güzel işlendi. Bu, evet, iklim, yine bölgeden bir arkadaşla iklim, bir gazete记者采访ında. Evet, iklim değişikliği yani konusu evet. artık ki iyice gündemimize giriyor, yani işte sonuçlarını daha sık görüyoruz. Bugün e, ben arabada dinledim Ömer Madra'nın şeyini. Yani çok ilginç. Yalnız Ağustos ayı içinde bütün dünyada e, çok belirgin bir biçimde e, artış var. Evet. Ağustos ayı içinde neredeyse her yerde tek tek sayıldı. İşte metrekareye düşen yağmur miktarlarıyla vesairesi. Evet. Yani tabii biz depremden konuşuyoruz. Depremler bunlara göre çok daha seyrek. Yani yıkıcı evet. depremler tabii. Yani küçük depremler çok sık oluyor da. Ama insan hayatını etkileyen yani felaket da afet boyutuna ulaşan depremlerin sayısı e, biraz daha az. E, bunlarda da şimdi böyle yani bir, bir, bir olayda hopada on kişinin ölmesi çok önemli bir şey. Yani bunlar sık olaylar. E, tabii bunun maddi kaybı kim bilir ne, nerelere varacak. Yani bir toplumsal hayatı olumsuz etkilemesinin yanında bir sürü yan etkileri de olacak. Evet, yani, ekonomik evet, kayıp. Kaldırır. Evet. Yani e, işte bu konuları tüm tartışıyoruz bu vesileyle tartışılıyor. E, i̇şte aynı şeyler söyleniyor. Hemen hemen işte bu bir genel şey, yani e, küresel ısınma vesaire işte onun getirdik iklim değişiklikleri. Bir de işte Türkiye'deki yanlış uygulamalar. Evet. Özellikle Karadeniz'de işte bu hesler vesaire sinekten yağ çıkarmak için her yerden elektrik üreteceğiz diye e, doğaya müdahaleler. E, yani ben de üç sene evvel bir gezide gittim. Yani hakikaten e, hani orayı, bu bölgeyi çok iyi bildiğimi iddia etmem ama bu tür şeylerin izleri hemen görülüyor. Evet, yani i̇nsanlarla hemen. konuşunca hemen e, göre insan bu konuya da hassas. yani Hemen bu konu açılıyor vesaire. Evet. Evet yani e, normalde e, bu tür Sel baskınlarında, sel felaketlerinde hemen yapılaşmayı konuşurduk. Fakat burada yapılaşmayı da konuşamıyoruz. Çünkü bütün o yamaçlarda gelen sular binaların temellerine giriyor ve evet. temellerinden ters döndürüyor. Heylan, yani. heylan oluyor heylan. tabii. Yani yani bu, bu, evet. Evet. Bir yandan Hester, bir yandan sahildeki otoyol. Biliyorsunuz. Evet. İşte o. Çok tartışılıyor. Evet. Yapıldığından beri Yapıldığından evet, beri. Evet, evet. Ve her anda ne zaman gitseniz o bölgeye mutlaka bir tamiratla yol tamiratıyla evet, evet. karşı karşıya kalıyor. Yani normal zamanlarda da evet. e, böyle evet. bir sıkıntıyla evet. karşılaşılıyor. E, maalesef öyle. Bugün işte doğal afet değil cinayet Hopa için e, bir yürüyüş düzenleniyor. Tünel meydanından Galatasaray'a. Bu akşam Saat 19'da onu da dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Evet. Program içinde evet. bir kez daha bunu e, tekrarlayacağız. Evet hocam şimdi 17 Ağustos e, nedeniyle siz herhangi bir etkinliğe e, katıldınız mı? Bir toplantıya katıldınız Yok, mı? Yok katılmadım. Yüzden... Ee, evet. Başka da önemli işlerim vardı. Artık tabii bu e, toplantılar... E, ...fazla rutin olmaya başladı ve... ...açık söylemek gerekirse... ...toplumdaki eski heyecanda kayboldu. Kaybolmuş vaziyette. Ee, aslında... ...belki de şöyle düşünmek lazım... ...yani depremi hatırlamak için... 10, ...17 Ağustos'ları beklememek lazım. yani Tabii onlar vesile oluyor. İnsanlar o vesileyle... ...şey yapıyorlar. Ee, ama depreme hazırlık bağlamında... ...deprem tehlikesinin... Ee, tehlikesinin azaltılması bağlamında konuyu eğer sadece yılda bir gün konuşacaksak <gülüyor> ama galiba o tarafa doğru da gidiyoruz evet, yani evet. tabi konuşmak iyi bir şey yani bunu yanlış anlaşılmasın ee, bir günde olsa konuşmak yine iyi de fakat e, yani e, şunu düşünmeden edemiyoruz yani e, aradan e, işte 16 yıl geçti Neler yaptık, neler yapamadık. Geçen hafta siz e, Cemal Gökçen'in e, konuşmasını okudunuz. Çok evet. çok güzel bir konuşma. O, siz de iyi ettiniz bunu konuşma, e, aktarmakla dinleyicilerimize. E, şimdi orada da Cemal'in de belirttiği gibi. Yani e, evet yapılan bir şeyler var. Hiç, hiçbir, şey, hiçbir şey yapılmadı demeyelim ama. E, o büyük felaketten sonra e, bugüne kadar yapamadığımız da çok şey var. E, çünkü unutmayalım ki Türkiye e, maddi bakımdan gelişiyor yani 15-16 yıl uzun bir zaman ne demektir maddi bakımdan gelişme risklerimiz artıyor yani maddi risklerimiz artıyor tabii yani insan hayatını kayıp riski vesairesi var ama depremlerin e, maddi kayıp boyutunu da unutmamak lazım yani o, biz tabii daha ziyade insan hayatı ...tarafına önem veriyoruz. Doğru tabii... ...mesela birinci önceliğimiz orada... ...hiç şüphesiz ama... ...yani unutmayalım 99 depreminin ...zaten o sıralarda... ...ekonomik bir sıkıntı içinde olan... ...Türkiye'yi daha... ...ne kadar kötü duruma düşürdüğünü... ...biz hatırlıyoruz yani. Ya, yani. Çok tabii. iyi hatırlıyoruz. Ve onu epey zor atlattık yani. Ee, tabii... ...daha kötüleri söz konusu olabilir... ...yani bir İstanbul depreminin... ...işte bir sürü projeksiyonlar yapılıyor... ...bunun maddi boyutu nereye varır... ...ne olur vesaire... ...ben onu hep ifade ederim... ...derslerimde de konuşmalarımda da... ...yani bütün dünyada aslında... ...bütün dünya zenginleşiyor tabii hiç şüphesiz... ...yüz yani sene önceki dünya değil... Değil elbette. ...kentleşme artıyor... ...ihtiyaçlar artıyor, nüfus Kent, artıyor... ...nüfus artıyor, kentlerde zenginlik artıyor... ...yatırım artıyor... Artı, kentlerde nüfus artıyor. Yani evet. hepsi beraber. Dolayısıyla işte büyük binalar, çok katlı binalar, altyapı, e, deprem bunların hepsini etkiliyor. Bir altyapının etkilenmesi bütün hayatı aylarca, yıllarca etkileyebiliyor. E, toplu ölümler olabiliyor. Yani bu hep böyle eskiden bakın... Hep onu şey yaparız, biz bu işte bu meslekte hep eskidik artık. Yani 1900 diyelim işte 70'lerde, 80'lerde, daha önce 60'larda, Türkiye'de deprem olgusu bir kırsal bir şeydi. Evet. Yani mesela bizim deprem yönetmeliğimiz 60'larda, daha önce de belki konuşmuşuzdur, kırsal konutlara ağırlık verirdi. Sanki kentlerde olmayacak bir evet. şey, gibi. Ama bunda bir gerçek de var yani. Hiç de şey değil çünkü kentler küçüktü yani. 60'larda İstanbul 60'ta 1960 yılında bir milyon civarında bir şehirdi. Yani düşünün öbürleri Türkiye'nin en büyük şehri olarak. Yani hakikaten doğuda işte çeşitli yerlerde o zaman ne kadar olan depremlerin büyük çoğunluğu hakikaten kırsal depremlerdir. Bu bütün dünyada da biraz böyle dediğim gibi bütün dünyada kentleşme olgusu Hemen, hemen son 50 yılın büyük ölçüde olgusu Dolayısıyla kentsel risklerin büyüdüğü dönem bu dönem 50 yıl bile değil belki daha da az yani en fazla 50 yıl diyelim Evet. Dolayısıyla evet. şimdi 16 yıl bile önemli bir şey. 16 yılda e, e insan hayatının yani, dörtte biri beşte evet, biri mi? Hayır canım, yani kısa bir geçmeydim. süre değil. değil. Evet. E, kentlerdeki riskimizin artışını e, hatırlatmak için söylüyor. Evet. Yani bu devamlı artıyor, devamlı artıyor. Artma devam edecek. Giderek daha büyük şeyler, daha iddialı yapılar yapıyoruz. 16 yıl önce kaç tane yüksek bina vardı İstanbul'da? Şimdi kaç tane var? Değil mi? Biz İstanbullu olarak bunu Tabii. şey yapabiliriz, e, tartabiliriz. Her şey böyle. Ee, yapılarımızın değerleri de artıyor. Maddi tarafı da artıyor. Ama şimdi burada işte e, gündemde olması gereken konu... ...biz evet e, depremden biraz ders çıkardık, hiç çıkarmadık da demeyelim. Çok da insaf, insafsızlık Gelbette. etmeyelim kendimize. E, kendimizi eleştiriyoruz. Yapıcı olmak için eleştiriyoruz. İyi şeyler de oldu ama mutlaka söylememiz gereken şey... Çok yetersiz bu gelişme. Yani e, küçümsemiyoruz belki bir şeyler yapıldı, edildi, hiçbir şey yapılmadı demiyoruz. Fakat yeterli değil. Yani artan risklere karşı yeterli değil. Artı özellikle depreme dayanıklı yapı olgusunda gereken hassasiyeti kurmamız gereken mekanizmaları hala kuramadık. Yani burada müthiş bir aymazlık aymazlık içindeyiz. Aymazlığımız devam ediyor. Yani bu programlarda benim artık temcit pilavı tekrar gibi tekrarladığım birkaç olguya izin verirseniz tekrar lütfen, değineyim. Lütfen, tabii. Yani bir kere Türkiye'de planlamadan başlayarak projede yani gerek mimari gerek statik dinamik işte diyelim hatta depreme dayanıklı tasarımda. Onun arkasında inşa, inşaat teknolojisinde yani yapımda ve bunların denetiminde yani hem projenin hem inşaatın bilfiil fiil denetiminde olması gereken ciddi tutarlı denetim mekanizmalarını artı mesleki kualifikasyon mekanizmalarını bir türlü kuramadık. Bu büyük bir ayıbımız, çok büyük bir ayıp. Yani daha iyi binalar yapıyoruz diyoruz ama bunun bir güvencesi yok. Daha iyi binalar yapıyor olabiliriz, evet. Ama daha iyi daha kötü binalar da yap, yapmamız muhtemel. Çünkü bunun objektif bir ölçüsü yok. Bir kriteri yok. Ben ama kayıtlı kuyutlu biçimde içimde ciddi bir denetim mekanizması kurarsam... ...ben bak işte şu, şöyle kontrol ettim. Bunu böyle yaptım. Bunu yapan adam şöyle kal kalifiye adam. Yetkin Kullandığı yetkin malzemeyi şöyle test ettim. Müteahhit şu manada sertifikalı müteahhit. Vesaire vesaire. Tabii bu işçisine kadar gidiyor böyle bir şeyden hala çok mahrumuz. Yani özellikle mühendislik hizmetlerimiz ben son günlerde tekrar bu konuyu biraz ilgilenmeye başladım. Mühendislik hizmetlerimiz çok kötü durumda. Yönetmeliklerimiz değişiyor. İşte benim hasbel kadar ilgili olduğum bir konu bu. Evet yani e, e, neredeyse 20 22 23 senedir ben bu işlerle uğraşırım işte elimizden geldiği kadar yalnız ben değil tabii bir sürü insan uğraşmaya çalışıyoruz. Evet gelişiyor. Doğru. Şimdi hazırlamakta olduğumuz yönetmelik de eskisine göre Yeni daha, deprem evet, daha gelişmiş, daha güzel bir yönetmelik olacak ama yönetmeliklerin yapılması pek bir şey ifade etmiyor. Bir yere kadar. Onu bir hakkın uygulayacak kalifiye mühendislerinizin Müteahhitlerinizin olması, olması yani. lazım. Bun, bunları sağlayamadığınız sürece, hatta onu diyorum biraz ironik bir biçimde, iyi yönetmeylik yapmak belki de iyi olmuyor. Yani, <gülüyor> yani, ironik bir şey ama. E, niye? E, çünkü iyi yönetmelik demek daha sofistike yönetmelik demek. Daha kalifiye ele, yani, elemanları gerektiren. gerektiren bir şey. E, e, siz cahil insanlara daha üst düzeyde bir Yönetmelik ya bir e, mekanizma sunarsanız bu başarısız olma şeyiniz de var, riskiniz de var. Yani Böyle garip bir e, şey de var. Anlatabiliyor muyum? E, ama yani daha daha iyi, daha kaliteli bir yönetmelik ve uygulama esasları yapmadan da edemiyorsunuz. Çünkü adam bir yandan da ben 60 katlı bina yapacağım diyor ve yapıyor. Öyle mi? Yani evet. şey değil, 200, 250 metrelik binalar bugün harcı alem geldi İstanbul'a. İzmir'de, başka yerlerde. Bu böyle gidecek. Bu konuda çok çok çok geleceğiz. Yani 10 16 yılda çok az şey yaptık. Hep konuştuk bu konuyu, hep konuştuk. Ben şu mikrofondan sayısını hatırlamadım kadar bu konuya. Hocam hep daha da kötüsü biliyorsunuz bu hemen depremden sonra deprem bölgelerinde kat sınırlamaları getirildi. Ee, kat evet. sınırlamalarını getirmenin tabi bir mantığı var. Ee, ama e, yani yüksek katlı yapı yapılamaz diye bir Hı. şey de yok. Evet. Eğer dediğiniz gibi kurallara uyulursa, evet. yönetmeliklere uyulursa, tabii. denetim tabii. mümkün olursa, söz konusu olursa, istediğiniz katta yaparsınız. Fakat biz bunların hepsini bırakıp sonradan gene belediye meclisi kararlarıyla o ıı, düşük tutulan katların üzerine ilaveler yapılmaya başladı. Hatta yani komik de bir noktaya geldi. Efendim alınan kararlar tepkisel. Evet. Yani belli bir e, araştırmaya, çalışmaya, belli bir planlamaya yönelik planlamaya... değil. Evet. Adamın konut ihtiyacı var bölgesinde. Bir deprem oluyor. Efendim ben iki kattan fazla yapmayacağım ha. diyor. Ama gerçekçi bir karar değil bu. Evet. Yani konut ihtiyacı varsa eğer e, nüfus artıyorsa ne bileyim mecbursunuz yapmaya. Yani Kat, kat sayısını sınırlamak bence rasyonel bir şey değil. değil. Siz doğru dürüst, iki kat olunca iyi bir bina mı oluyor? İki katlı kötü bina da yapılır. Dört katlı iyi bina da yapılır. Yani bu dediğim gibi bu, bu o kadar da zor bir şey değil ama zor derken küçümsemek de istemiyorum. Ama usulünce bu işin belli kuralları, belli şeyleri var. Demin dediğim gibi her şeyden evvel insan kalitesine hiç önem vermiyoruz. Yani kalite olgusunu ...daha doğrusu inşaata sokmuş değiliz. Yani kalite güvencesi sistemini. Halbuki bu tamamen kalite güvencesi sistemidir. Bakın diğer şeylerimiz... ...ben ona bakıyorum. Türkiye'de 50-60 sene evvel doğrusu endüstri imalatı yoktu. Bir çamaşır makinesi bile yapamazdık. Bugün artık o tür imalatlar çok kaliteli bir yapılıyor. Hatta dünyaya ihracat yapıyor. Yani. Nasıl oluyor bu? Yani. Bu kalite güven, kalite sistemiyle Tabii. oluyor. Yani, e, o alanlarda, yani tüketim mallarında toplumda da bir kalite olgusu yerleşti. Vatandaş biliyor kalitenin ne olduğunu. Kaliteyi arıyor. Fakat inşaat alanında büyük bir vurdum duymazlık içinde, büyük bir aymazlık içinde bu kalite olgusunu tamamen şey yapıyor. Adam mesela gazeteye ilan veriyor. Deprem yönetmeliğine uygun binada efendim şey. Ne demek bu şimdi? Deprem yönetmeliğine uygun olduğunu ben nereden bileyim bu binanın? Sen bana ne diyorsun? Tabii deprem yönetmeliğine uyacak. Yani bu bir marifet mi yani? Ama görüyor musunuz yani? Bundan ibaret bizim şeyimiz. Yani kaliteyle ilgili şeyimiz. Eğer, Benim malım iyidir gibi bir, bir reklam yani bu. Deprem yönetmeliğine uygun olduğunu belgeleyemiyorsun bile yani. Yani belge bile yok. Bütün ka kağıt üstünde her şey tamam ama bunların hepsi sahte şeyler. Öyle bir e, kendi kendini e, kandırmaya yönelik bir denetim sistemi kurmuşuz ki. Denetim şirketleri var ama denetimi yapmıyorlar. Evet. Yapmıyorlar. Alması gereken paranın onda birini alıyor. Alıyor müteahhitten parayı. Anasılıyor yüzde geri veriyor. Lan böyle saçma sapan. saçma sapan bir şeyler. Sistem içindeyiz yani. Evet. Yani ee, bunu düzeltemediğimiz sürece de Allah göstermesin bir büyük depremle ne olacağı konusunda mutlaka bir, bir şey var. yani e, iyi yapılan binalarımız, Elbette. tesislerimiz Ama eskiden de vardı yok, hocam. E, tabii vardı. Yani Gayet sanayi tabii. tesislerinin Olmaz bir kısmı mu? Körfez depreminde ayakta kaldık şey, biliyoruz. Tabi. İsim isim biliyoruz. Gayet tabii efendim, gayet tabii. Evet. Ama yani, derme çatma mu yapıldı? Bugün de Sanayi çok bugün binadırda. de çok iyi yapılan şeyler var. Ben mesela hani yine تنzih etmek isterim. Yapı denetim sistemi kötü diyorum. E çok iyi yapı denetim firmaları da var. Evet. Ama devlete de kulak bunlar. Tabii. Yani çoğunluk büyük bir çoğunluğu çok kötü. Yani e, bu tarafını e, hep canlı tutmamız lazım çünkü maalesef bu konuştuğumuz konuyu biz ancak depremlerden sonra başımıza gelince tekrar evet. hatırlıyoruz. O zaman da geç kalıyor. O tamam. zaman da yine tepkisel bir takım şeyler yapıyoruz. Bakın dikkat edin, dep her depremden sonra veya her afetten sonra, afetten sonra bir sürü toplantılar yapılır, komisyonlar kurulur, şu doğru olur, bu incelemeler yapılır. ...yönetmelikler çıkarılır falan filan... ...ama bu sanki böyle... ...hani şeyin ateşini almak için... ...olayın... ...yani olayı söndürmek, söndürmek için, için... ...bir olay gibi için. kalır... İçin. ...üç gün sonra unutulur... Ne, o ...yönetmelik uygulanır ne şey yapar... ...kendi kendimizi böyle kandırmaya çok meraklı... ...bir milletiz bu açıdan... ...bir de çok da kötü bir döneme... ...denk geldi... ...görebildiğim kadarıyla yani... ...bir yandan bütün yapı stoğunun... ...elden geçmesi gözden geçmesi, incelenmesi gereken bir süreç başladı. 99 depremiyle evet. birlikte. Fakat aynı zamanda 2000'li yıllardan itibaren de muazzam bir inşaat furyası başladı Türkiye'de ve başlangıçta bütün bunların işte kentsel dönüşüm adı altında hakikaten riskin önlenmesine dönük faaliyetler olduğunu düştürken bir de baktık ki tamamen rant için yapılmakta olan ...inanılmaz sayılara ulaşan bir inşaat sektörüyle karşı karşıya kaldık. Evet. Ve bu hala da böyle devam ediyor. Yani Böyle e şimdi inşaat yani bu ülke kalkınmasında inşaatın rolü ön plana çıktı. Yıllardır bu böyle. Yani inşaatla kalkınmaya çalışan bir Türkiye var. E, e, tamam e, kaliteli inşaat önemli ama yani ekonominin motorunu inşaat haline getirirseniz... ...işte başka ülkelerde de görüldü. Türkiye'de yani bunun sonu yok. Yani bu bir rasyonel kalkınma şeyi de değil. Anlatabiliyor muyum? Ama peki öyle yaptık da hani güzel bir yani ekonominin can damarı inşaat ama dediğimiz inşaatın kalitesi belli değil. Ya önemsemiyorsunuz yani bu, bu büyük bir çelişki aslında. Devlet tabii bu Tokyo ile bu işin şeyini yaptı yani Türkiye'de en büyük de müteahhit devlet. Tabii evet. yatırımcı olarak da yani şey, elinde muazzam imkanlar var istediği arsayı alabiliyor kanunlar yani, değişti. Her bir şey şeyin... muazzam bir şey. Ee, tamam tabii Türkiye'de yani yarar da hiç olmadı değil. Türkiye'de büyük bir konut açığı vardı. Hala belki var kısmen ama onu büyük ölçüde karşıladı vesaire ama bir sürü de problem getirdi yanında. Ama yalnız e, Tokyo'nun ürettiği arsalarla, evet emlak konutu vesaire, e, epey e, konut iş yeri üretildi. Özellikle büyük şehirlerde İstanbul bunun tipik bir örneği. İyi ama işte bu elinde sonunda bir rant mekanizmasından döndü. Yani bir konut ihtiyacını gidermekten ziyade bugün bile işte yani bu ekonomik durumun sıkıntılı olduğu zamanlarda bile bakıyorsunuz inşaat satışları işte yine canlı e bu neyi gösteriyor? Bunun aslında bir ekonomik. Yatırım aracı, dolayısıyla bir rant aracı olarak görüldüğünün ispatı bir gerçek bir konut ihtiyacını gidermenin ötesinde bir şey oluyor. E, bunlar rasyonel şeyler değil. Yani tabii konut konut ihtiyacını gidereceksiniz. E, yani e, onun için e, mevcut mekanizmaların içinde iyi tarafları da var, güzel tamam. Ama dediğim gibi her şeyden evvel bu işi kaliteli yapacaksınız. Yani deprem söz konusu olduğu zaman tabii eskiye oranla evlere bakarsanız daha iyi binalarımız var hiç şüphesiz. Yani çünkü çok basit temel noktaları biraz iyileştirdik. Mesela daha iyi beton dökebiliyoruz. Evet. Eskiden evet. sokağın ortasında karıp tabii. yerde karıp beton, beton mesela yani. Son yani. derece yaygınlaştı. Kasabalarda değil, bile evet, e, evet. artık kimse beton kendi yapmıyor. Mesela evet. bu tür şeyler evet. iyi güzel. Tabii onu da iyi yapmak lazım onu da. Tabii. Kötü, kötü tabii. yapıldığı tabii. yerler çok. Yani orada da mesela kalite güvencesi sistemini şey yapamıyoruz. %100 yüz sağlayamıyoruz. Şimdi hazır beton birliği diye çok benim çok takdir ettiğim bir şey vardır. Bir üretici kurulu. Ben evet. onlara e, kendi özellikle... üreticilerini kontrol altında tutuyorlar <gülüyor> i̇şte ben onu diyorum. Evet. evet. Ben onları çok kalite sistemini evet. uyguluyor. Kalite güvence sistemleri evet. var. Onu ilk başta çok güzel düşündüler. Onun kurucuları benim tanıdığım insanlardır bu 90'ların başında. İşte biz de deprem ile ilgili çalışmaları yaparken ben onlara da çok destek oldum. Hatta 96, 95-96 yılında onlarla birlikte bütün Anadolu'yu gezdik. Yani 8-10 tane yere gittik merkez olarak. Onlar hazır betonu promot ediyorlar. Ben de deprem yönetmeliğini anlatıyorum. Anlatıyor. de hazırlanmakta evet. olan deprem yönetmeliğinin felsefesini anlatıyorum. Ben evet. Daha 99 depremi de yok Çok önce çok, önce, çok önce. 95-96'da. Evet. Evet. Ee, şimdi onların mesela kalite güvence sistemi çok iyi bir sistemdir ve çok sağlıklı bir biçimde hala ciddi bir biçimde yürüyor. Ama o sisteme dahi yani birliğe üye olmayan namutunay firma var. Evet. Şimdi evet. bunları kim kontrol ediyor? Kimse kontrol etmiyor yani. Evet. Bakın böyle hiç kontrolsüz bir büyük bir pazarda var. Evet. Ee, olumsuz bir örnek tabii. Ee, aynı üye olanlardan bir kısmı da bir müddet sonra ayrılabiliyor Aynen, evet, yani evet. hatta birlik kendisi ayırıyor kaliteye yetti kadar uymadığı için tabii. aynı durum sanıyorum çelik birliğinde de var değil mi ee, Türk çelik derneğinde çelikte de. durum biraz daha da kötü hatta çünkü e, çelik e, şimdi şöyle bir şey yani e, Türkiye'deki yapı denetim sistemi içinde Çelik de numune alıyor inşaattan işte çekme deneyi falan yapılıyor. Evet. Aslında bu tür deneyler Batı ülkelerinde şantiyede veya proje bazında yapılmaz. Bunlar fabrikada, fabrika fabrikada fabrikada kontrol edilir. Fabrikada bütün üretimin tabi. denetim yani, altında tutulması lazım. Olur. Evet. E, Türkiye'de e, bir kere yani e, çelik üretimi özellikle donatı çeliği yani inşaat çeliği evet, üre üretimi olmayan çelik. Evet. Bu büyük bir şeydir yani, felaket meselesidir. Çok güzel, çok iyi dışarıya ihracat yapan, dünya kalitesinde şey yapan firmalarımız var. Evet. Hiç şüphesiz var. Fakat hatta ne gerçekimiz var bizim. Uydur kaydır, hani tavan arası ya da merdiven altı diyebileceğimiz neredeyse yani şey evet. mecazen söylüyorum... Ee, öyle imalathaneler de var. Bütün dünyadan toplanan hurda demirli. Hurda demiri Ne olduğu ben anlamıyorum. Evet. Yani şimdi bu inşaatta özellikle e, deprem için kullanılan depreme dayanıklı yapı için kullanılan inşaat demirinin belli özellikleri sağlaması lazım. Bu çok önemlidir. En önemli özelliklerinden biri çeliğin sünekliğidir. Yani çeliği çektikten sonra çelik akar akar ve uzar. Bu depremde de binanın her yerinde değilse bile belli noktalarında, bizim bildiğimiz noktalarda çeliğin akmasına izin veririz. Böylece enerji yutarız, depremin enerjisini yutarız. Şimdi çeliğin akıp, yani akma dediğimiz şey hakikaten çok büyük uzama yapması demektir. Bunu yapabilmesi için en önemli şeylerden biri çeliğin içindeki karbon miktarıdır. İmalatı sırasında şeye giren e, karbondur. Bu karbon miktarı belli miktarın üzerinde olursa çelik çok gevrek olur. Yani çektiğinizde daha uzayamadan çat diye, çat diye. kırılır. Hatta evet. yani şöyle de olur. Elinize bir çelik bir metre boyunda bir çelik çubuk alın. Çok olmuştur, görmüşüzdür de. Bırakın şöyle bir metreden yere düşsün kırılır. Doğru. Atabiliyor mu? Evet. O kadar gevrektir yani. Bu cinayet demektir. Yani böyle bir çeliği... Betonelini inşaatta inşaat kullanmak. kullanmak depremde çünkü en ufak bir sarsıntıda o demir yok olacaktır. Kırılacaktır. Şimdi bu konuda yani proje bazında kontrolla yetinmek bence çok yanlış bir şey. Yani bunun üretimini kontrol edemiyoruz. Fabrikada kontrol edememek olacak iş değil. Çünkü bunu şantiyede efektif bir biçimde kontrol edemezsiniz. Bu, bu kontrol laboratuvarları falan küçük şeyler... Affedersiniz bu söylemek zorundayım ama kötüye kullanımı da açık müsenselerdir evet. bir kısmı. Bu işi çok daha üst düzeyde, yani fabrika düzeyinde, işte birlik düzeyinde, yani üretici birliği düzeyinde kalite güvence sistemleriyle kontrol etmek gerekiyor. Evet. Mesela yapısal çelikçiler bunu evet. sağladılar. E, tabii, bakın bu üretici birlikleri çok önemli şey. Türkiye'de bazı alanlarda çok başarılı çok örnekleri başarılı var. Örnekler i̇şte var. Evet. şimdi söylediğiniz yapısal çelik derneği. Biraz önce konuştuğumuz hazır, hazır beton arneyi. Evet. Bunlar nispeten yeni kuruluşlardır. Yani 15-20 yıllık 25 yıllık en fazla kuruluşlar. Şimdi malzemecilerin de evet. Orada evet. şeyleri var. Çünkü evet. tabii var. Niye biliyor musunuz? Yapı malzemeleri, büyük bir endüstri ihracata yönelik tabii, çalışıyor. Tabii. Yani yalnız iç piyasaya değil. İç piyasada da tabii talep artınca, rekabet artınca kalite malzeme bağlamında artıyor. Ama çelik burada hakikaten bir istisna Çeliği pek insanlar... Mesela fayans alırsanız o onun her tarafına iyi bakılıyor. Kalitesi de işte bilmem malzemesi de şusu busu. Ama çelik çeliktir deniyor alınıp gidiyor. Halbuki sokak arasında bir haddhanede yapılmış berbat bir çeliği siz inşaatınızda kullanabiliyorsunuz. Hani büyük inşaatı yapan büyük müteahhitler bunlara dikkat ediyorlar. Tamam kabul ediyorum. Ama maalesef... Biraz küçük inşaatlarda kullanabilir Çünkü biraz ucuz satıyorlar. Tabii. Ha, tabii. Ve ciddi her, fark var. Her yerden şey geliyor. İthal Bu kütük ithal ediliyor büyük ölçüde. Oradan, oradan çekiliyor. İşte hurda, hurdadan vesaire oradan çekiliyor. Bu soğuk çekme şey e, çeliklerin mesela çoğu çok hastalıklıdır. En önemli problemlerimizden biridir bu. Yani evet. sadece betonla bitmiyor. Hayır hayır, betonla yani, daha önemli bu. Daha da önemli. Bakın, evet. beton beton e, gevrek bir malzemedir karakteri itibariyle. <gülüyor> Hazır betoncularla bir ortak toplantılara gidince bana derlerdi ki hocam, sen de bize biraz şey yap, biz hani betonu şey yapıyoruz, e, betonu metet yani hmm. yani iyi, iyi iyi depreme dayanıklı şey için. İyi beton lazım. E doğru tamam. E, söylüyorum, söylerim ama şunu da söyleyeceğim. Bak dikkat edin. Ya, yanlış anlamayın. İyi beton tek başına bir şey ifade, bir şey etmez. ifade etmiyor. İyi betonu terbiye etmek için bunu kullanıyor. Terbiye etmek için iyi çelik lazım. İyi çelikle birlikte kullanırsanız, doğru kullanırsanız betonarme beton değil. Betonarme depreme dayanıklı iyi bir sistem yaratır. Hakikaten bugün Beton harmeyi çok iyi tanıyoruz laboratuvarda yaptığımız ve analitik olarak yaptığımız çalışmalarla. Eskiden bu kadar iyi bilmiyorduk 40 sene evvel. Şimdi çok iyi beton vermeyi, çok efektif ve deprem, sünek davranış yani enerji yutucu davranışını öne çıkaracak şekilde çok güzel kullanabiliyor. Evet, bizim programımızda da konuştuk Faruk evet. ile. Tabii, tabii, tabii. Yani neredeyse birebir binayı e, test ediyorlar. Tabii, tabii. tabii. Laboratuvarlarda. Ama, ama şey işte yani beton değil sadece, çelikle birlikte yani. Çeliğin rolü süneklik özelliğini şey yapması bakımından içine demir koymazsanız istediği kadar Doğru demir doğru yere doğru kalitede demir koymazsanız istediğiniz kadar yüksek kalitede beton kullanın. Tabii, bir şey ifade etmez. Tabii. Çünkü beton karakteri itibariyle gevrek bir malzemedir. Kırılır ama dayanıklıdır, rijitlik sağlar. Ama içindeki demir ve onun uygun kullanılışı bize depremde gerekli olan hem mukavemeti sağlar hem enerji e, tüketimini. Sağlar. sağlar. Plastik de deformasyonu sayesinde. Evet. Ee, ve tabii ki yani aslında e, malzeme dediğimiz anda e, bütün inşaatlarda kullanılan malzemelerin hepsinin ciddi bir kalite kontrol e, mekanizmasından geçmesi lazım. Kalite sistemlerine sahip olması lazım. İşte bu lazım. yapı denetim sistemi kağıt üstünde bunu sağlamaya evet. yönelik bir takım e, hükümler içeriyor. Sistemler içeriyor ama kendisi kötüye kullanılan bir sistem. Yani iyi kurulmamış bir sistem. Kalifiye eleman bir kere ben şuna inandım. Bunca yılın deneyimli. Her şey insana dayalı. Çok. Yani doğru. sistemleri kuruyorsunuz Tabii. ama o sistemleri Tabii. uygulayacak olan uygulayabilecek onun yani bir kalite sistemi kuruyorsanız kaliteli elemandan başlıyor iş. Yani bir kalite güvence sistemi kaliteli Kalitesiz insanlarla sağlanmak. Mümkün değil. Öncelikle insanların kalifikasyonunu yükseltmeniz, bunları belgelemeniz, bunların herkesin bilmesi gerekiyor. Yani bu arkadaş yetkin mühendistir, öbürü yetkin değildir. Ha ikisinin arasında bir fark olacak. Şimdi bizde böyle garip bir biçimde bir e, eşitlikçi bir anlayış vardır yani. Ah işte o da mühendis bu da niye ay ayrım yapıyoruz falan e yapacağız tabii kardeşim yani Ama aynı şey yani e, kö kötü şey yapıyoruz. mühendisliği bölümleri açısından da geçerli ya olmaz yani yani herkes kardeşim çalış et sen de ümvanın evet. veriyorsak yani üst ünvan veriyorsak herkese açık bu. Yani bir birisine intiyaz tanımıyoruz. Bir liyakat sistemi bir liyakat, olmak zorunda, zorunda. Evet. Çünkü Cemal Gökçe de 17 Ağustos bildirisinde tabii, aynı konuyu tabii, tabii. vurguluyor. Bu, bu, bu bir kere insan unsurunu üst düzeye çıkarmadan bir şey yapamıyoruz. İşte Türkiye'nin en büyük beceriksizliği bu konuş bu programın başında da ifade ettiğim gibi en büyük problemimiz bu. 16 yıldır bunu konuşuyoruz. Daha önceden de konuşuyorduk. Tabii ama görseniz biz o, deprem olur olmaz Ankara'ya kaç tane gittik, bakanlıkta ne toplantılar yaptık. Öyle heveslendi ki biz sanki yarın bu iş çözülecek değil şu, mi? Hakikaten öyle bir hava vardı. Evet. İnanın vardı ya komisyonlar kuruldu. İşte biliyorsunuz ondan sonra Ulusal Deprem Konseyi, Konseyi kuruldu. kuruldu. Orada oluştu. gittik. İnanın her hafta Ankara'ya gidiyorduk Doğru. biz. Yani tabi programlarda da biz bunları hepsini yansıttık. Değil evet. Mi? evet. Yani ne oldu? Hep bunları konuştuk. Konuştuk, konuştuk, konuştuk. Geldik bu noktada. Hala bunlar konuştuk. Evet, bir ara verelim hocam. Evet. Bir müzik parçası dinleyelim. Hmm. Bugün Hopa için çalıyoruz. Ecuma <Sessizlik> hey, cuma memni ucu nasıl goguş bulur da ko bulur mu arkulan var emi. Bulur da ko bulur mu arkulan var Enana e, soti bozo var mı? Enana kodopski de soti bozo var mı? E, Ait Gola znakomajek, das vršak kad vidim i. Bulur do do arkulan Bulur arkulan di so bozova En an kodi soti bozova demi En anla kodo gidi sotti bozova de mi Evet ee, biz Hopa için çağrlık. Evet maç e, sağlığı diliyoruz. Bütün evet. bölgedeki vatandaşlarımıza. Evet. E, Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. E, evet. 17 Ağustos vesilesiyle ve HOPA vesilesiyle e, binalarımızı konuşuyoruz. Evet. E, i̇nşaat malzemelerini konuşuyoruz. Şimdi tabii e, siz senelerden beri ee, hem öğrenci yetiştiriyorsunuz, hem yüksek lisans, hem doktora programları Hı. yönetiyorsunuz. Ee, aynı zamanda da e, inşaat mühendisleri odası ile birlikte e, binlerce e, mühendisi eğittiniz. Evet. Fakat eğitiyorsunuz, alana gidiyorlar ve alanda tamamen farklı bir durumla karşı karşıya kalıyorlar. Çünkü e, sizin aktardıklarınızı e, uygulamaya Kalktıkları zaman bunu denetleyecek bir mekanizmanın olmaması. Bir de şu var yani, e, şimdi genç mühendisler özellikle mesela e, e, inşaat mühendisi odası e, bu mesleki eğitim bakımından oldukça aktif bir e, meslek kuruluşudur. E, ben şimdi esk, yaşım ilerledi eskisi kadar aktif olamıyorum ama ara sıra ben de işte hala devam ediyorum. Büyük evet. ölçüde benim öğrencilerim götürüyorlar mesela bir grup eğitimi. Ee, şimdi ileri düzeyde bir şeyler öğretmeye çalışıyorsunuz. Bazen çok özel konularda kurslar açıyoruz mesela. Yani üniversitelerde de öğretilmeyen konular olabiliyor bunlar. Yeni, Tabii. modern konular. Tabii. Şimdi buraya genç mühendisler meraklanıp geliyorlar. Bir şeyler öğreniyorlar da ama işin ilginç tarafı. Yani neyi öğreniyorlar? Daha kaliteli bir hizmeti, daha iyi, modern yöntemleri vesaire. Fakat piyasada buna talep yok. Evet. İlk, ilginç tarafı bu. Evet. İkinci olarak da söyleyeceğim yani, buydu. Yani zaten kalitenin Türkiye'de e, olmaması şimdi o tarafına gelelim. Kalite talebinin olmamasından evet. geliyor. Yani talep olmazsa kalite olmuyor. Yani ben kaliteli bir şey yapacağım demekle e, bir şey yapmanız pek mümkün olmuyor. Yani bu bir şey. Tabii bu, deprem yönetmeliklerine uygun... Bina yaptım demek ne kadar gerçekçiyse veya gerçekse yani, yani, bu da öyle. Kalite, talep yani dolayısıyla mühendis bir şeyler biliyor ama o bildiğini uygulayacak ortam bulamıyor. Çünkü kimse ondan onu talep etmiyor. Alıcısı yani, yok. Bazı bu mühendislik hizmetleri o kadar bedel olarak, fiyat olarak o kadar düşmüş ki mesela özellikle proje hizmetleri o kadar ucuza yapılıyor ki. Yani artık insanın e, bir şey söyleyemiyorum. Ya, nasıl olur bu kadar şey? Tabii şu da var. yani Doğruduruz bir kalifikasyon sistemi olmadığı için, hatta hiç olmadığı için ve herkes bu işi yapmaya e, hakkı olduğu için, piyasada olduğu için, e, piyasadaki aktörlerin sayısı çoğalıyor. Dolayısıyla <gülüyor> fiyat düşüyor. Yani arz artıyor. Herkes yapıyor bunu. 5000 bin liralık bir işi adam bin liraya yapıyor. O zaman bu iş Fiyat, fiyatı bin lirada tesis ediyor bu işi. Tabii. Her piyasa için, böyle olur. Evet, bin liralık işte, işte bir yere kadar oluyor yani. Tabii. Hatta bu söylediğim bu, bu oran <gülüyor> az bile yani çok daha komik rakamları relatif olarak çalışıyor mühendisler bu alanda. Mimarlarda falan da öyle. yani, Yalnız mühendisler değil. Bu iş yani çok hatta bunu bu açıdan bakarsanız bir sömürü haline gelmiş durumda. yani. Bu kadar e, meslek adamları bu kadar böyle yani küçük paralara hizmet sunmaları yani e, çok ayıp bir şey aslında. Yani, Doğru. E, kabul edilebilir bir şey değil. E, tabii kalitesi ona göre oluyor. Şimdi bu, bu kısır döngüyü şey yapamıyoruz. E, kıramıyoruz yani. yani çünkü e, kalite talebinin kalite talebi belli alanlarda var dediğim gibi tüketim mallarında var. İnce inşaatta var. Fayansın kalitesinde bilmem işte e, musluğun kalitesinde var yani o da iyi bir şey tabii olacak bunu küçümsemek için söylemiyor ama orada kalıyor onun gerisinde şöyle bir kötü bir şey var ee, algı var yani sanki bu yapılan inşaatlar yani şey inşaat mühendisliği hizmetleri proje ve şeyler sanki standart işler bunları herkes aynı şekilde yapıyor. yapabiliyor yani o da yapar bu da yapar yapılan şeyde en fark bir fark yokmuş gibi halbuki bir bina bir bina benzemiyor. Her bir bina hani biz bunu öyle deriz yani. Prefabrik inşaat hani fabrikasyondur. Ama tek başına inşaat tercihliktir. Yani değil mi? Şimdi terzi kalmadı yani eskiden gider evet, tercih sağda solda el, el var azaldı. ama azaldı. Evet, çok azaldı. Ama her inşaat, her inşaatın her bir evin, her apartmanın bir ayrı mimarisi var değil mi? Öyle olsun isteniyor yani. ...tip tip yerlerde oturmak istemiyoruz. yani Öyle tip apartmanlar da var. Ama doğru... ...bu da güzel bir şey yani. Çünkü bir tabi olmayalım. Farklı yerlerde, farklı mimarilerde... ...güzel mimarileri olan... ...evlerde oturalım. Çok güzel bir şey. Ama dediğim gibi her biri farklı olduğu için... ...her birine iyi bir tercih lazım. Şimdi tercili konfeksiyon gibi değil. Konfeksiyonda işte belli bir... ...biçilmiş edilmiş kumaş var. Standart bir makinede onu dikiyorsunuz bitiyor. Tabii. Öbüründe, öbüründe bir bir prova yapacaksınız bilmen, şuna oturtacaksınız. Yani bu ustalık istiyor, deneyim istiyor. Mesele bu. Bu tarafı tamamen kayboldu. Yani sanki her şey makineden çıkarmış gibi. İşte hatta bu bilgisayarlar da o prosesi hızlandırdı. Siz onun tehlikesine Şimdi, de evet yani, o programlarımızda bu, işaret ettiniz bu, bu hakikaten. Fevkalade, yani. fevkalade kötü bir şey. Evet. İşin o tarafını çözemiyoruz. Burada tıkanmış durumdayız. Yani. Bunu çözemiyoruz. Ve bunu çözememek biraz önce özellikle onu belirttim. Risklerimiz bizim giderek artıyor. Yani 16 sene önceki 1999'dan çok daha büyük risklere sahibiz. Niye? Niye? Daha çok zenginleşiyoruz, daha sayımız arttı. Bina sayımız Kent, arttı. Kentlerimiz büyüyor. İyi bir şey, zenginlik iyi bir şey. tamam. Ama yani zenginliğin artması demek, e, riske maruz varlıklarınızın da artması demek değil mi? Tabii. Risk demek o demektir Tabii. zaten. Yani bir yerde bir tehlike vardır, ondan sonra bir riske maruz elemanlarınız vardır. Tehlikeyle bu elemanlar birleştiğinde risk ortaya çıkar. Riskin tanımı budur. Yani bir kaybedilecek bir şeyiniz varsa riskiniz vardır. E bu bu bu bu riskimiz artıyor, doğal olarak artıyor. Geliştiğimiz için, zenginleştiğimiz için. Keşke daha çok daha hızlı zenginleşebilsek. Amacımız bu değil mi? Ama o zaman riskimiz daha da artacak. Ve biz bu bu bu olguya, bu riskin artışı olgusuna şey yapmıyoruz. Ancak ve ancak felaket kapımızı çaldı mı, karşımıza çıktı mı? Hemen ertesi gün komisyonlar koruyoruz. Günlerce televizyonlarda programlar yapıyoruz vesaire vesaire. Radyolarda. Sonra, sonra eski hamam, eski tas. Yine o vurdum duymazdık. Yine kaliteyi düşünmemek ve o dediğim gibi bazı şeyleri ben öyle yorumluyorum. Başka türlü açıklayamıyorum. Bunlar standart işler. Herkes aynı şeyi yapıyor zannetmek. Yapmıyor halbuki. Herkes aynı şeyi yapmıyor. Ve kalitesiz insanın yaptığı işin kaliteli insandan farklı olmadığını çoğu alanda zannediyor insanımız. Yani kaliteye ihtiyaç yok bu alanda gibi geliyor insanlara. Halbuki var. Yani bu görünmüyor ama. Yani o ilk bakışta görünmüyor. Kötü bir bina yapıyorsunuz. Derbat bir kolon döküyorsunuz. Kiriş döküyorsunuz. Bir güzel sıvuyorsunuz, bir, bir kaplamalar. Bir güzel boya atıyorsunuz. O kadar güzel malzemeler Bitti, çıktı gitti. ki. Bitti gitti. Bandaki yani... i̇şte e, otel inşaatında olduğu evet. gibi. Evet. E, eski halini bilenler o binanın tabii, e, ciddi tabii, problem içinde olduğunu tabii, tabii. gözleriyle görmüşler ama tabii. ondan sonra getiriyorsunuz. Güzel Allah. alüminyum kaplamalar, bilmem plastik kaplamalarla evet. e, albinisini arttırıyorsunuz. arttırıyorsunuz. Bir de üstüne ee, ciddi yükler bindiriyorsunuz, ee, çelik konstrüksiyon ekliyorsunuz falan yani evet ma maalesef böyle yani bütün bunlardan tabii ki e şöyle şunu da düşünüyor insan Şimdi mesela e çevre ve şehircilik bakanı evet. ee, e İstanbul depremini yaşamış olan bir insan, evet. İstanbul Belediyesi'nde senelerce çalışmış, çalışmış. olan evet. bir insan. Ee, ve o depremin belki de bizlerden daha ciddi bir şekilde yaşadığı sıkıntılarını. Evet. <gülüyor> Çünkü aynı zamanda da sorumlu bir mevkideydi evet, ve evet. deprem evet. bölgelerine de e, destek vermek evet, durumdaydı. Evet, evet. E şimdi bu insan kalkmış gelmiş şeyin başına oturmuş. Şehircilik Bakanlığı'nın başına oturmuş. Mesela evet. çok farklı bir performans bekliyorsunuz. Yani bunu, Az, bunu anlamak da mümkün Çok haklısın. Üstelik yani ismini de vereyim. İdris Gülüce Bey. Evet. Ee, yani e, değerli bir bürokrattır. Evet. Ee, ben şunu hatırlıyorum. Duyanlığı evet. da olan bir evet. insan olarak tanıdık vakti evet. zamanında. Evet. evet. Şu şey, an şimdi milletvekiliyken yani depremden sonraki dönemde sanıyorum 2003 veya 2004. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir me me meclis araştırma komisyonu kurdu. Deprem konusunda hatırlarsanız. Onun da başkanıydı. Başkanıydı, evet. Ee, o heyetle birlikte Kandilli'de, yanılmıyorsam iki veya üç gün geçirdiler. Çok uzun toplantılar yaptık. Hakikaten çok da güzel toplantılar yaptık. Yani biz de memnun olduk. Çünkü biz bütün hani e, içimizdekileri e, komisyon üyelerine bildiklerimizi anlatma fırsatı bulduk. Yani. aktarma fırsatı bulduk. Evet. Ee, ve çok... E, İyi de karşılıklar bulduk. Yani bizim anladıklarını anladık. yani Güzel raporlar hazırladılar hakikaten. Bize gönderdiler vesaire. Ama işte Türkiye'nin şeyi bu. Yani bunun gibi dediğim gibi kaç tane rapor hazırlandı. Yalnız benim katkıda bulunduğum şeyleri daha evvel söylemişimdir. İşte Ulusal Deprem Konseyi, Deprem Şurası vesaire vesaire vesaire. Her platformda evet, hocam, yani. her platformda <gülüyor> aynı şeyleri söyleye söyleye artık bıktık. En azından ya. dörtte birini herhalde ben biliyorum. Bunun <gülüyor> <Evet. gülüyor> yani, sayısı da Aynı yeter. şeyler tekrarlanıyor. Tabii. Yani siz mesela çok güzel okudunuz geçen hafta şeyin Cemal'in e, Cemal, Cemal Gökçe'nin. Evet. E, bunlar yani küçümsemek için söylemiyorum. Bunlar hep bilinen şeylerin tekrarı oldu. Tabi değil Pek büyük çoğunluğu. Yani bunlar Bilinen şeyler. Tabii olur. yani önümüzdeki sene de aynı, aynı şeyleri konuşacağız, yani, konuşacağız. Konuşacağız. Acı tarafı Hiç, burada. Hiçbir şey değişmeyecek yani. Ama, ama bürokrat işte iyi bürokrat, bakan oluyor. Bu mekanizmayı değiştiremiyor. Yani Her şimdi hani... Bir, Bunu da anlamakta bu, çok zorlanıyorsunuz. Bu da bir hakikaten. ayrı tarafı yani, işin yani. Bu da bir işin ayrı tarafı. Bir koltuğa yani. oturduğunuz anda evet. o, o güne kadar öğrendiğiniz, tecrübe yani, ettiğiniz, Türkiye'nin acısını bu, çektiğiniz her şeyi unutabiliyorsunuz. Türkiye bürokrasisinin bu alanda müthiş bir ataleti var. Yani, i̇şte yani bu yenili, yenileyemeyen, kendini evet. yenile, yenileyemeyen bir şey var. Genel benim gördüğüm genel şey o. Evet. Ama ee, bunun yanında hep yaptıklarından bahsediyorlar. İşte onu da yaptık, bunu da yaptık falan. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de e, açıklamaları e, son derece enteresan. Yani e, altyapı olarak tabii birçok şey yapıldı. Bunu inkar etmek mümkün değil. Evet. E, ama e, çeşitli e, afet sonrası e, olayların e, engellenmesine ve yönetilmesine ilişkin de birçok tedbir alındı. Birçok mekanizma oluşturuldu. Fakat bu mekanizmaların uygulamasını kontrol ettiğiniz zaman aynı eşdeğer bir şeyi göremiyorsunuz. Evet. Faaliyeti göremiyorsunuz. Evet. Ama mesela evet. teknolojik olarak herhalde dünyanın evet. e, en ileri e, afet e, sonrası e, müdahale olanaklarına sahibiz. Evet. Doğru. doğru. Ama, ama bunları uygulamaya geçtiğiniz anda işte Hopa'daki durum hocam yani ee, bir anda bütün yollar kapanıyor evet. ve iki gün boyunca siz bir tek tane eve ulaşamıyorsunuz. En sonunda e, çok uzaklardan koskocaman bir kepçe getiriyorsunuz o kepçeyle. Hakikaten evet. yani, televizyonda e, yola açmaya çalışıyorsunuz. Utanılacak yani, bir şey yani. Komik hakikaten, ha, komik. hakikaten Doğru. utanılacak bir şey. Doğru. O kadar işte helikopteriniz var, bilmemleriniz evet. var falan evet. ve e, evde hareket edemeyen hasta hastanızı kurtaramıyorsunuz yani. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Evet hocam bugünkü programı da e, süresini de burada tamamladık ama bu akşamki yürüyüşten tekrar bahsedelim. Doğal afet değil cinayet Hopa için yürüyoruz. Tünel meydanından Galatasaray'a saat 19'da. Bugün evet. e, 19'da böyle bir yürüyüş var. Evet Hopa'yı konuşmaya devam edeceğiz. Herhalde önümüzdeki haftada Hopa üzerine Evet. ...bir program... ...gerçekleştireceğiz. Çok teşekkürler... ...hocam. Sağolunuz. Ben, ben teşekkür ederim. Gele evet. Efendim. Gelecek... ...17 Ağustos'ta... ...daha iyi şeyler konuşuruz inşallah. Evet. Hepimizin dileği <gülüyor> bu. Evet. Evet efendim. Açık Radyo ...94.9'da Altın Saatler... ...programını bugün... ...Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte... ...gerçekleştirdik. Gelecek... hafta ...yeni bir programda... ...görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.